İletkinlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> Yolunca sıkıntımızın da yorulduğu açıkçası ama e, giden yok, daha da ortamla ilgi için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sürekli geçen oturumda adı geçti. Elektronik imza, işe-karite elektronik posta sistemi, tebligatlar, e, elektronik yaratan yönetmeni, e, bunlarla ilgili şimdi görüşeceğiz, konuşacağız. Ve aslında e, bu konuyla ilk gündeme getiren arkadaşlarımızdan e, Niyan Hanım'ın olduğu konuyu bir süreden böyle ilgileniyordu e, kendisinin konunun da içerisinde. Ondan bu konuların cazı yine Derbe bizlere e, konuyla ilgili bilgilerini verecek. ilk olarak... Tamam. tamam. Serhat Bey'in başlıyor. İlk olarak. Şey, şöyle konuşsan duyuluyor mu? Duyabiliyor musunuz? Duyuyor yani, değil mi? Evet. Her seferinde... Kayıp mı? <gülüyor> <sonuç, gülüyor> Şu anda duyuluyor mu? Yani çünkü hem sağ hem sol yapmak için. duyulmuyor, değil mi? Yani şöyle yani. Tamam. yapalım. Ee, şimdi bir önceki oturum için gerçekten çok teşekkür ediyorum e, katılıcılara. Hani bizim de tam üzerinde e, fikir, fikir oluşturamadığımız bazı noktalarda biz de fikirlendik. Orada geçen bazı noktaları şimdi de biraz daha detaylandıracağız. Bir de geçmeyen ekranı tevrüat konusuna değineceğiz. E, bunları yaparken de Şöyle bir yol izleyeceğiz, yine bir önceki sunumda dijital şirket kavramından bahsedildi, ona çok kısa değil, e-imza, bütün bu olayların altında yatan e, teknik ve hukuki kısmı e imzayı inceleyip esas konumuz olan kayıt direktörünün postayı size uygulamadan bildiğiniz konu olan kayıt, kayıt direktörünün postayı anlatıp, daha sonra KEP hizmetini yani KEP olarak kısaltıyoruz, KEP hizmetinin diğer mevzuatları olan ilişkisinden biraz bahsedelim. Sonra e, büyük ihtimalle iddia, para cezaları ve diğer yaptırımlar kısmına girmeyeceğiz. Oradan çok kısa bahsedeceğiz. Çünkü o sonunda geçecek, kep hizmetini sağlayan şirketleri daha çok ilgilendiren bir şey. En sonunda elektronik telgidastan bahsedip bitireceğiz. Bütün sunum boyunca esas anacımız sonuç ordurabilmek, yani başarımızı bunun ölçülür. Yani çünkü gerçekten çok teknik ve çok aslında sıkıcı bir konu. Henüz Türkiye'de herhangi bir insan kaliteli elektronik posta almış veya göndermiş değil. Herhangi bir insan elektronik tegidat almış veya cevap vermiş değil. Yani elektronik genel kurulu yapıldı ama şimdi bizim anlatacağımız şeyler henüz hukukta olan ama uygulamada hiç olmayan şeyler. O yüzden soru sor sorarsanız biz de cevap almaya çalışırız. Siz de Serter. Evet. Az, az önce de bahsedildi. Yani Eni Türk Ticaret Kanunu Ali Osman hocamız çok iyi söyledi. Yani interneti çok şükür anlayan bir kanun olarak elektronik işlemler bilgi toplumu hizmetleri başlığı altında hatta toplanan tasar zamanında böyle toplanan bazı maddelerin geçmişi oluyor. Önce sonunda hepsini neredeyse teker teker inceleyelim. Bunlar bazıları yükümlülük, bazıları fırsat olarak değerlendirildi. Şimdi kefi ve etebilgatı anlatırken bunu da aklınızda tutmamız lazım. Ne kadar bazı şeylerin bizim için hem gerçek işler hem tutak işler için fırsat olması yanı sırf bazılarında ne ilginç hükümlülükler getirdiğini, hatta bazen uygulamadığı imkansızlıklar getirdiğini görmüş olacağız. İşte internetse saçmaktan bahsettik. Buraları geçiyorum, işte e, ticaret şirketine neyi olarak koyulabileceğinden bahsettik. Twitter örneği verildi. E, Orada Taner hocamız bir şey söyledi. E, Twitter'ı Türkiye'ye getirebildiğimiz sürece Twitter kullanmayalım diye bir şey söyledi zannedersem. E, aslında ben böyle düşünmüyorum çünkü şu anda buradaki ifade anlatacak olursak da e, ben de tezde sosyal medyamı onu yazmaya çalıştığım için yani hani hemen hemen kullandığımız bütün yazın e, yazınlar yani internet siteleri yazımı olduğu için yazımlar yabancı şirketlere ait ve hepsinin hemen dışında kuruldu. Dolayısıyla hani hepsinin Türkiye'de gelip e, şu başmasını mümkün olmadığını düşündüğüm için sonuçta kullanmaya devam edeceğiz. Sadece seçebiliriz, onu bir öbürünü seçeriz. İster daha dair koviyanı seçeriz sair ama bilgisayar platformunda böyle bir şeyle onu da zorlayabileceğimizi zaten zannetiyorum. Onun dışında suna devam et çıkılsak bütün bu söyleyeceğimiz şeyler yani keep ve etiket denilen şeylerin hepsi işte bilgisayar ortamında olan elektronik ortamlarda e, gerçekleşiyor suna. Dolayısıyla bunların bir deli yaratıcı olması lazım ki bizim okurken bunlara farklı bir normal e-postadan farklı bir e, anlam getirin burada bütün e, olay güvenli elektronik imza ve zaman alıntısı kavramlarına e, koyacak tabii ki çünkü biz e, diğer hızda yazan şeylerle yani diğer iletişim kayıtlarını tutarak diğer yazışmaları veya işte delil sözleşmeleri imzalayarak az önce soruda yapılması sorulmuştu bunları destekleyebiliriz ama e, bu ki dayanar 2070 sayılı kanun olan e, elektronik imza, yani güvenli elektronik imza anlamında geçtiği adıyla, şu anda rus imzaya da aynı durumda ve kepte de kullanılan kedin bir kısmında ondan anlatacağız. kullanılan bir e, şu anda Türkiye'de geçerli hali hazırda işte uyguladığı vesaire kullandığımız muhtemel bir, bir teknik husus. Belki kullanınız vardır, nasıl kullanıldığını anlatmak için söylüyorum. USB benzeri bir cihaz ve onu, ya da bir kart ve onu okuyabilen bir kart okurcusu ile kullanıyor. Bunların belirli standartları var ve bu standartlar genelde etsizlenen farklı kurum tarafından koyulan standartlar. Ve KEP'te de buna benzer yine bütün dünyada geçerli olsun, bütün dünyayla e, aslında sonuçta iletişim kurulabilsin diye hemen hemen aynı standartlar kullanılmış durumda. Bir önceki sunumda geçen şeyde tekrarlamak adına burayı hızlı geçiyorum. Sadece söyleyeceğim bir şey var. E, sadece gerçek kişiler güvenliği konutumuzu hakkında Tüzel kişinin güvenliği konutumuzu aslında onun ilgilendirdiği kişi kullanılıyor. E, ama CAP'te biraz farklı olacak. CAP'te ne anda detayını anlatacaktır. Belki de kurumdaki hemen, hemen herkes, bu keple yazışmaya olan herkes Kep olacak kendi yani üzerine zaten. Yabancılık için nitelikli ekonomik sertifika düzenlenebileceğinden bahsediyor slidemiz. Yani nitelikli ekonomik sertifika sağlayıcıyla e, siz işlerinizi yaptığınızda, güvenli ekonomik kullandığınızda, eğer hep bu sorulan bir şeydi, Türk hukukunda geçerli olacak mı? Ya da ben Türk vatandaşı olarak Türkiye'deki e, yetki verilmiş imza sağlayıcılardan mı almalıyım zorunluluğu var mıdır? Aynı şey Keft'e de sorabilir. E, bu sertifikanın Türkiye'de, e, Herhangi bir yetkimiz artık tezmesi alıcıdan tanınmış olmamızı gerektiğini söyleyebiliriz çünkü onlara sadece Türkiye'de bu işi yapma yetkisi verildiği için Türkiye'de de büyük bir ihtimalle aynı şey olacak. Detaya geldiğinde bu iki tane o tartışmayı daha rahat anlayacağız. Buraları geçiyorum sizin için önemli bir şey olarak şunu söyleyeyim son satırda yazılan şey elektronik imza zamanlarınızla birlikte kullanılmadığı sürece imzanın atılma tarihi teknik kesin değil olarak tespit edilen zor Bu çok önemli bir husus. Yani kimin attığı, kimin attığı ve zamanı çok önemli. biliyorsunuz O zamandan başlıyor tüm süreler çünkü. Şimdi kayıt elektronik posta detaylı değinmeden önce az önce sunulduğu da yine 18. maddeyle gelen bir e, mevhut Türk ve gizlilik, veri bütünlüğü, değiştirilemezlik, inkar edilemezlik gibi unsurları sağlıyor bize. Yani kesin yasal delil oluşturma gibi bir hali var aslında. Böylece ticari işlemlerimizden edip bize bir fırsat sağlıyor. Çünkü pek çok e, unsur beraberinde bir çevreci, hızlı, kesin delil, tartışmasız birçok problemi çözecek bir sisteme benziyor. Şimdi onun tartışmalarını göreceğiz. Yani bununla neler yapabilirsiniz? İşte başvurular, tebhidatlar, iktidarlar, ihbarlar, beyannameler yazmıyor, poliçeler, birçok şey, faturalar yapılabilir. Katma değerli hizmetlerden bahsediyoruz son saatte. Bu da saklama hizmetleri. Yine detayını göreceğiz. Eğer saklama hizmeti alırsanız köfte, bunların içeriği de saklanacak ve hani sadece kime, kimden ve ne zaman şeklinde değil, içeriği de saklanmış olacak biraz sonra karşılaştırma konusu olabilecek. TC kimlik kartlarının bahsetcik olursak yine e, 7201 sayılı kanuna 7. maddeden sonra yeni üzere 7. maddesi eklendi ve e, bir elektronik adreste kimlik atımı isteyen kişi elektronik yolla kimlik atılabilir denildi. Aynı zamanda yine anonim ticaret sanayi birliği vermiş olan şirketler için elektronik yolla kimlik atımı zorunludur denildi. Şu anda yürürlükte bir Böyle bir mevzuat var. Henüz böyle bir şey yapılmış değil ama neden yapılmadığını da anlatacağız. Şimdi Nihana sözü bırakacağım. Tüm bu her şeyi böyle bir anlatmaya çalışan hızlı sunumdan sonra işin daha detayına daha yavaş yavaş getirecek mi Merhabalar, Avukat Nihana bir ee, Şimdi size çok sıkıcı bir konudan bahsedeceğim. Zaten Serhat sıkıcı olarak bir iş yaptı. Bu konular maalesef birazcık teknik konular olduğu için e, biz anlatırken de çok hoşluk kalmıyoruz anlatmaktan eee kayıt temin posta sistemi hayatımızda 6102 sayılı e, Türk Ticaret Kanunu ile bir e, 18/3 e ve 1525/2 e ile bildiğiniz gibi ticaret kanunu e, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmesine rağmen bu maddelerle Ocak 2010 çağrılende e ondan sonra pek tercih tem nasıl bulunacağını bilemediğimiz için e, elektronik tebligat yönetmeliği 10 özellikle ürünlüğe girdi. Fakat e, şu an itibariyle fiziksel imkansızlık sebebiyle elektronik temizat bilgisayarı yapılamıyor. Ama şartlarda sahip de söylediği gibi, anonim üreterek ve konansiz payları bölmüş konansiz şirketler bakımından elektronik temizat sorumluluğu ve elektronik temizat tek elektronik posta yönteminde yapılması gereken bir şey. Ee, e, dolayısıyla aslında şu anda fiziksel imkansızlık dolayısıyla yapılamayan bir sistem. Ee, aslında fiziksel imkansızlık nasıl var derseniz ben sunumu geçmeden önce size biraz süreçten bahsedeyim. PTT e, Eylül ayında lisansını aldı. Bildiğiniz gibi kayıt posta hizmet sağlayıcı olmak BTK'dan alınacak bir lisansa tabi. E, PTT lisansını almış olmasına rağmen şu an itibariyle hiçbir şekilde kayıt posta hizmet sağlayıcı olarak hareket etmiyor. E, almak istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Başvurduğunuz zaman sizi geri çeviriyor. Bunun haricinde e, bizim de vekilini yaptığımız Türkiye Noter Alabilinin TNBKP seyisinde ikinci bir şirketi kuruldu 28 Aralık itibariyle. Fakat onlar da patatayı bekledikleri için şu şekilde hareket etmiyorlar. Üçüncü bir şirkette yolda muhtemelen Şubat'a gidiyorlar da bu marka da imraşında alacak lisansı Türkiye. Yüksel bilmiyorum bilmiyor, buralarda da yüksel sabahsını orta aldı. E, onlar da iznizi bekliyorlar. Dolayısıyla pazar büyük gibi gözüküyor. E, üç tane büyük... E, nasıl diyeyim, şirket bir tanesi idare gerçi ama güzelliklerin e, bu pazarı beklediğini düşünmek mümkün olabilir. Fakat benim kişisel düşüncem bu alanda, neden Türkiye neden bu kayıt elektrik posta sistemine ihtiyaç duydu, çok mu lüzum muydu bu e, derseniz, belki en sonunda söylenmesi gereken şeyi en başta söyleyeceğim, belki muhalifat olarak algılanacak ama e, biz açıkçası kayıt elektrik posta sisteminin Türkiye'nin e, gündeminde bu denli oturmasının, bu denli zorunlu tutulmasının, elektronik tebizat gibi aslında belki seneler boyunca tartışması gereken bir hususun böyle hiç tartışılmadan, hiç üzerinde konuşulmadan basının e, gündeme e, PTT'nin e, özelleştirilmesi kapsamında yapılan bir e, hareket olduğunu düşünüyoruz. E, tabii ki çok fırsatı var, çok güzel ben konu destekliyorum yazdım yazdığım konunun ama e, bu kadar belki hızlı olmamalıydı diye düşünüyorum çünkü gördüğünüz gibi her ne kadar mevzalık otursanız da şu anda Evde bir şey yok, yapamıyoruz yani elektronik devizat. Belki biraz daha bekleyebilirdi, belki yürürlük maddesi uzun tutulabilirdi ki elektronik devizat yönetmenini inceleyen meslektaşlarımız fark ederler ki yani hem dili uymuyor genel mevzada, hem son maddesi, yürürlük maddesi bakımından bir sürü şey hata var. Belki bu kadar hızlı yapım oluyordu diye düşünüyorum. Belki bu ilişkilerimi de en son da yapsam daha iyi olabilirdi siz dinledikten sonra ama en baştasından <gülüyor> yürümekte fayda görüyorum. Ee, şimdi devam edeceğim. Ee, söylediğim gibi Türk Tücel Kanunu 1525. ve 18. maddeleri gereği kalit elektronik posta bizim hayatımıza girdi. Bununla ilgili ilerleyen süreçte e, kalit elektronik posta sistemiyle ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik diye bütün sistemi belirleyen... E, Neler yapılabileceğini, nasıl kayıt elektronik posta hizmet sağlayıcı olunduğunu belirleyen, nasıl hesap sahibi, nasıl olunacağını, olunduğu zaman yetkiliplerimizin ne olduğunu size söyleyen bir yönetmelik okutuldu. Bununla birlikte e, İngiliz sürece ve daha, daha doğrusu teknik kriterlere ilişkin bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ aslına bakarsanız çok oldukça önemli çünkü uluslararası standartları uygulamasını zorlu tutan bir tebliğ. Ee, biz çok bahsetmeyeceğiz dedik konulardan. Ben daha çok işlere gireceğim çünkü zaten dörtte bitireceğiz dedik. Ben bir de çok konuşuyorum öncesi. Dolayısıyla e, hızlı hızlı geçiyorum buraları. Ee, onun haricinde bir e, rehber yapılacak, rehbere dair bir e, adres belirlenmesine dair bir tebliğ daha var. Onun bir de son olarak usul ve esaslar belirlendi. Dolayısıyla e, iki tebliğ, bir yönetmeli, iki kanun madresi. Bir de okulesansla bu süreç tamamlanmış oluyor biraz atlatılığından. Fakat şimdi size şunu şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda gündemde değil belki ama 1525. madde yönetmelik hükümlerine göre değiştirilecek Türk Ticariş Kanunu. Bir korba kanun geliyor. Aynı şekilde PTT'ye de tabii bu elektronik posta dediğiniz şey sadece ''Kalik elektronik posta dedik ve bitti'' şeklinde değil yani. Zaten bugün de bahsedeceğimiz elektronik evlidat da bunun içerisinde. Ama bunun haricinde elektronik posta, elektronik, elektronik polisi, elektronik raporlamalar, e Bunlar hepsi bu sistemde değerlendirilmeye alınacak hususlar. Dolayısıyla elektronik ve positil de çok oldukça önemli bir e, önemli bir husus. E, ve PTT'ye belirmesi planlanıyor. Bildiğiniz gibi da positil şu anda PTT'nin pekine kalan bir şey değil ama elektronik olduğu zaman PTT yapacak. Onu da öyle planlanıyor. Dolayısıyla çıkacak bir korba kanunu 1525. maddede değiştirilecek. Ticaret kanunumuz, yeni ticaret kanunumuz yine yenilenecek. E, dolayısıyla da şu anda aslında anlattığımız şeylerin bir kısmı Değişmeye mahkum. E, şu anda konuşacağımız şeyler belki ana haklarıyla size bir fikir verecek e, süreç ya da almak isteyenler bakımından. Ama dediğim gibi bunlar değişmeye mahkum hükümler. Şimdi bu elektronik posta dediğimiz şey yönetmeliğin dördüncü maddesinde tanımlanmış. Ona göre elektronik iletilemi, gönderimi teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki zeli sağlayan elektronik postanın nitelikli şekli ibadetlerdir. Yani demek ne neymiş kayıtlı elektronik posta? Sizin normal şartlar titriği meydan, yahudan, hat meydan, aldığınız bir meydin netelikli şeklini ifade ediyor. Yani Türkiye'de kurulmuş bir kayıtlı kayıt, elektronik kayıt posta, hizmet sağlayıcından aldığınız bir elektronik posta. Başka bir şey değil. Yani tam olarak bu. Bu ee, da son için değişik mi benim anlamda? Yani ben ptc.com.tv gibi bir ama bir şey mi talep ediyorum ben ptc'ye Hayır şöyle ee, şimdi PTT, PTT, PTT HS01, TNB HS02, e, Türkiye'de muhtemelen HS03. Sizin adınız, soyadınız, et, PTT'den alırsanız, ki bence bir daha düşündüm, HS01 noktaki... <gülüyor> noktaartu.com.tr marka olduğunu da bilmiyoruz. Yani bizim işte şu an kullandığımız mail adresini biz orayı tanıtıyoruz bir sistem Biz yeniden mail adresi ya, alıyoruz. Ya, tabii ki. Yeniden yeniden bir mail adresi alıyoruz. Sizin aldığınız mail adresi de işte siz gerçek kişisiniz dilerseniz ama anonim ya da sermayezlik payları kurulmuş komandisi şirketseniz zorunlu olarak bildirmeniz gerekiyor. ki size özellikle ekran temizat okumundan temizat yapabiliriz. Tamam, Zorunluğu konusunda. Evet. Ama, ama şirketin yani mikrofonu isimli yaparsak. Yani, şirketin bir ka kaç yıldır kullandığı bir meylandesi evet. var. Yani domain uzantısı var. Yani, onu hiç bağlantı kurulmayacak mı arasında? Ya, yani yeni bir e-mail adresi gibi bir şey mi verilecek? İlk sorunuz var. Şey. Hayır. ikinci sorunuz var. Evet. Yani, gibi değil. Biz öyle. Yani şirketinizin adı et hs01.com.tr şeklinde ya da hs02 hs şeklinde meyhiniz evet. olacak. Hem adetken hem gönderilecek. Biteri tabii ki. tabii. Sigorta sorumlumuzun ya da ucayabilir. sahibinin adı. Sigorta esaslarda şey olacak Tabii tabii yok. var. O kadar düz bir şeydi. Eee Sarap Bey az önce kayıtlı e-posta sisteminde sadece tarih bilgileri içeriğinin de saklanması isteniyorsa ayrı bir ücretlendirme talebinden bahsetti. Şimdi eğer sıradan bir ya da Gmail uygulaması gibi bir doğrulacaklarsa bize bu işlemi niye iki katmanlı e, sadece içeriği saklamak yani. Zaten aynı şey yapıyorlar. Çünkü bir fark yoksa. O o zaman hemen yeri yanlış yankı ile söyleyeyim. Hı. Şimdi Üç tane aslında burada mantık var. Bir, göndermek. iki almak. Üç, gönderilen ve alınış, alınan şeyin içeriğinin saklanması. Üçü de ayrı hizmetler olarak sunuluyor. Ve burada çok ilginç bir şey var. Siz almak için, yani gerçek kişisiniz. Dediniz ki ben artık bana gelen tebligatları, mahkeme vesaire kurumlardan, devlet kurumlarından, işte kitlerden gelen tebligatları kağıt olarak almak istemiyorum. Başvurunuz bir etevrigat miragesi aldınız. Buna sadece gönderi alırken dediğiniz gibi bir web arayüzünden alabiliyorsunuz. Klasik bir web arayüzü var. Her yerde çalışıyor. Normal internetin çalışıyor. yerde çalışıyor. Ama göndermek istediğiniz zaman elektronik imzaya ihtiyacımız olur. Çünkü onun bir sertifikanın e, elimizde bulunması gerekiyor, satın aldığınız sizin için ve bir anahtar üretilmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. <gülüyor> Balıkam buna ihtiyacın yok çünkü açık anahtarla açtığı için sorun yok, O ve parayıza onu sağlıyor. Balıkamın açık anahtarı vardır, public key, gönderilmesi private key vardır. Dolayısıyla eğer... E, Göndermeye kalkarsanız elektronik imzaya ihtiyacınız olacak. O zaman da elektronik imzanın sadece çalıştığı sistemler sizin için geçerli olacak. Yani bu kadar detaylı bir sorunun özürlüğün cevabı şu. Bunlar farklı farklı şeyler. Saklanmasını isterseniz yine ayrı farklı süreçler işlemiyordu. Çünkü orada veri depoları O depolanan verinin işte bilmeyenin saklanması zorunluluğu var. E, Kep hizmet sağlığı için e, için. Geri yanlışken şunu da söyleyeyim. Gönderirken bildiğim gibi her yerden gönderebiliyorsunuz, e, alırken her yerden alabiliyorsunuz. Göndermeyi kalktığınızda ekonomik imza gerektiği için ekonomik imza, aksini bilen o aksa söylesin lütfen ekonomik imza. Bugün için Türkiye'de sadece e, Microsoft'ın siz çıkarmış olduğu bazı işletim sistemlerinin delil sürümlerinde ve bazı belli Java sürümlerinde çalışabilmektedir. Onun dışında hiçbir işletim sisteminde paracus, mac, virüs sürümlerinde hiçbirinde çalışmamaktadır. Windows'da çalışması oldukça sorunlu, sorunsuz e-inza kullanıyorum diyen herhangi bir insanda tanışmalıyız. Onu da söylemiştim. Böylelikle. Başka. Başka. Başka. Başka. Çok Çünkü herkesin kafasında bu uçuşan evet. mesele aslında da... Zaten bir şey özür dilerim ama şöyle bir mesele var, şimdi de <gülüyor> biz, e, ben tezini sunarken, Yasin Beceri'nin ve benim e, tezide alışmanına ilerleyen serberler, kendilerine bana şey dediler, tamam sen çok güzel yazmışsın bunu da biz bu keple ne yapacağız yani, <gülüyor> keşke onu da yazsaydı. O yüzden bu tezini size keple anlatacağız ama belki e-tebligatla, elektronik tebligat kısmını geçtiğimiz zaman sizin fikirleriniz biraz daha oturacaktır. Bu kayıt elektronik posta sistemi... Az önce de yaptığım eleştiride söylediğim gibi çok böyle hani önümüze atıldı resmen ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu alanda çalışan insan sayısının çok, olması, çok az olmasının yanında ya yani bu dışında da hani biraz bahsetmeye çalıştık sunumun içinde ama çok fazla örneği olan bir sistem değil. bu denli mevzuat düzenleyip bu denli olayı herkesi dahil etmeye çalışan bir devlet bir de İtalya biliyoruz. Biz İtalya'da da bu iş böyle yürümüyor yani hani beklenilen şeyler ...le alınan, elde edilen sonuçlar aynı şeyler değil hiçbir zaman. Dolayısıyla zaten insanların alışmadığı bir sistemi bu kadar çok yapın, yapın, yapın diye Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum açıkçası. O yüzden soracağımız soruların bir kısmının cevabını biz de bilmiyoruz, onu açık söyleyeyim. Yani bir de şöyle bir şey var, biz şimdi menzulatı oturduk ince, baktık ettik ama bizim anladığımız şeyle... ...BTK'nın anladığı şey hiçbir zaman aynı olmuyor. Biz kendi müvekkillerimize de söylüyoruz. Yani diyoruz ki burada bize BTK'dan ceza gelir mi diyorlar. Acaba gelir mi? Bakmak lazım. VTK arıyoruz ondan sonra Demek Hanım'la konuşuyoruz. O yüzden soracağınız soruların bir kısmının cevabını en azıcık ben de bilmiyorum. Bunu peşin peşin söveyim. Buyurun. Okasin Akçıcıban. Ferhat Bey konuşmasının başında elektronik damal damgasıyla beraber mi kullanılması gerektiğini? Aksin Akçıcıban. Evet, ıskatlanamayacağını ver. Şey, şey, e, o zaman gönderince yeni tarafı ıskatlanıyor. Otomotik mu o zamandan başına? Şey, Güvenli elektronik hizal olduğu zaman otomatik yok. Zaten kefif, elektronik hizal kuran bir şey yok. Ya hep de bir soru yok. Şimdi de lokasyon bilgisinin olması ile ilgili düşüncelerde biraz sonra konuşuluyor. Lokasyon bilgisi bulmasa ne işe yarar mı? GPS yani. Ha, yani ne, de, ne yararı ya olacak? Yani bizim yarattığımız değil de. Yarat. Merve yaptığınızda ilgili bir şey cep telefonundan yaptığınız zaman yani, tartışmak istediniz. Yani istedir. şu anda söyleyeyim size, hani hizmet sağlayıcılardan iki tanesinin hiç böyle bir fikri yok, hiç düşünmediler Patron değerli servisi olarak bile akıllarına gelmiş değil. Söyleyebiliriz yani onlara. Yani, neden sözleşme, yani hizmet sağlayıcı ile hizmet sağlayıcının e, hizmet sattığı tüzelleri gerçek kişi arasında yapılan sözleşme, tam ilgili bütün nakrolu da seçmeden olması lokasyon bilgisi karşımlıyoruz. Hasta dosyası olacaktır. Yani, şey olacaktır, olacaktır ama hani sizin size soruşunuzda ver geçer benim bir şey. Evet. Çünkü e, da kazanır. Ama işte o ne kadar hani o sapma payı sonuçta tam nokta veriyor mu acaba? Yani kesin yerleri, düz Ne kadar metre sapmayla? belki o bil çevrilmezse yeterlidir. Aslında en azından Şimdiye kadar bu iş aslında hizmetin farklı bir şeyler oldu. Yani bir şey anlatınca hepsinin aynı şekilde anlattığınız içerikler, kavramınız evet. önemli oldu. Evet. Evet. Aslında bu çok ilginç bir konu. Ee, şimdi kayıt elektron <gülüyor> posta sisteminin en çok eleştirilen taraflarından bir tanesi. Ee, şimdi kayıt elektron posta deyince az önce Özbey e de sordu. Biz içerik <gülüyor> Ee, yani ben tamam mahkeme delil istediği zaman ne vereceğiz ona, diyor. Haydi diye posta hizmet sağlayıcının içerik saklama yükümlülüğü yok. E ee, saklama yükümlülüğü olmamasının yanında içeriği görme görmüyor da zaten yani böyle bir sistemi de yok. Siz ancak katma değerli hizmet olarak arşivleme hizmeti satım alırsanız onu da saklıyor. Ama o da sizin aranızdaki sözleşme süresinde, yani hani normal şarkıda bilgileri 20 yıl saklama zorunluluğu var. Ama bu bilgi dediğimiz şey, sizin gönderdiğiniz, gönderen kişinin siz olduğunu ve zamanı bakımından bir hashtagini saklıyor sadece delil olarak. Yani siz mahkemeye gittiğiniz zaman elinizdeki, ben bunu karşı tarafa göndermiştim dediğiniz bilgi ya da işte doküman neyse, onun hashtagini hesaplayıp kendi elindeki hashtagini değerlendiriyorlar. Ayrıca evet bu aynı diyorlar yani o kadar, başka bir şey yok. Bu kapsamda kayıt direktörü posta sisteminin güvenli, güvenlik, gizlilik ve bütünlüğü sağladığı e, mevzat tarafından da söyleniyor. Şimdi kayıt direktörü posta sisteminde bizim dört tane aktörümüz var. Bunlardan en önemlisi ve benim daha çok üzerinde oturacağım olan kişi, kayıt direktörü posta hizmet sağlayıcı oldukça zor Kayıt direktörü posta hizmet sağlayıcı olmak Türkiye'de belki de doğrudur. İkincisi, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı. Birazdan da bahsedeceğim ama elektronik posta hizmet sağlayıcı ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcı aynı kişi olamıyor. Biz bunu şu şekilde sorduk yani aynı hale gire kapsamında iki ayrı şirket olabilir mi diye onu da çok tutmuyorlar açıkçası. Üçüncüsü, hesap sahibi ve işlem yetkilisi. Bunlar aynı kişi değildir. Şöyle, hesap sahibi, birazdan gençliğine ayrıntı bahsedelim, şimdi bahsedeyim. Dördüncü de işte, alıcı. Şimdi az önce söylediğim gibi elektronik sertifika hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kimdir diye sorarsanız elektronik imza satan işte Bugün 3 tane var. E-İza, e, E-Güven, şey e, E-Tura, Türk-Tıras. Türk, Türk, Türk, Türk. Evet 3 kişi. Bunlar kayıt elektronik posta hizmet sağlayıcı olamıyorlar Türkiye'de. E, fakat şimdi kayıt direktörü posta hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren e, şirketlerden bir tanesi bir holding kapsamında ya da ne bileyim Türkiye Noterler Birliği'nde olduğu gibi bir vakıf kapsamında bir elektronik sertif hizmet sağlayıcı olursa o kapsamda ne olur diye sorarsınız. Bunun bir cevabı yok. Yani iki farklı şirket. Aynı holding kapsamda olur mu? Bilmiyoruz. BKK çok istemiyoruz öyle şey dedi ama ne olur. Daha açıkçası bilmiyorum. E, i̇kincisi kayıt direktörü posta hizmet sağlayıcı olan bir takım hükümet ...nasıl diye bir şeyim var. Bunlardan en önemlisi bence, ben özellikle bu... ...falorasyonlara ıı, bir geldim için. Ortakların yöneticileri ve közel kişi ise ortağı... ...onun da yöneticileri dahil olmak üzere... ...istihdam ettiği veya istihdam ettirdiği personeli... ...ve Türk Ceza, ceza Kanunu 53. maddesine verilirken süreler geçmiş olsa dahi... ...kasten işlediği bir tutuktan bir yılda üzeri... Iı, ...habit cezası almışsa... Iı, şey olamıyor yani, bunlar olamaz diyor, kayıtlı elektronik postanın ortakları, yöneticileri veya istihdam ettiği veya ettirdiği personelinin hiçbirisi şey olmamalı yani aşkın bir yılda açtığım bir süreyle hafas yapmamış olmalı diyor. Şimdi bu biraz bize, o uğramış olsa da ediyor. Bu bize şey biraz ağır geldi. Biz bunu oldukça eleştirdik için mevzat oluşturuyorlar, insanlarla bir tane seyirler, keserler var, o gerçek bu diyanında çok konuşuyoruz. Ee, olduğu için ona da söyledim. Bu, bu maddenin belki değişebileceğini söylediler. Benim yönetmenin mevzuat değişeceği için belki bunun da değişebileceğini söylediler. Bence de çok ağır. Yani gerek yok bu kadar. Ee, biraz daha öyle şey olmak lazım diye düşünüyorum. Ee, ha, bu e, kalit direktör posta sisteminin, e, kalit direktör posta hizmet sağlayıcı olduğumuz her şey çok güzel gidiyor. E, fakat BTK, e, Kayıtlı elektron posta usulü esasını yönetmediğinde şöyle bir şey öne diyor ki güvenlik sistemi güvenlik tehlikeye düşerse alıcı ve gönderici haklarını yaygın söz sosyolusuzsa e, birlikte çalışabilirlik ilkelerine üye edilememesi iyi bir durumlarda. Ben diyor ki kayıtlı elektron posta hizmet sağlayıcının faaliyetine son veriyor. Şimdi Türkiye'de. Türkiye Noteller Birliği'nin yaptığı tek direktörü, posta, hizmet sağlayıcı ve ticaret ağaçlarının sermayesi bugün 4 trilyon eski parada. 4 milyon TL. Şimdi hangi insan, hangi aklı başında insan bu şeye gibi durumlara diye ucu açık bırakılmış bir şey gelip mantığın faaliyete son veriliyor belki de. Yani bunu yapabilecekse ben hemen o kadar para yatırıp tek direktörü, posta, hizmet sağlayıcı olayım ki diye düşünmez mi? Ben düşünüyorum. Bunu da olabildiğince her yerde eriştiriyorum. Bence tek tek bir posta hizmet sağlayacağız. Siz para cezası verebilirsiniz. Başka aklınıza daha mutfaklı ceza gelirse hepsini verebilirsiniz. Ama ben faaliyetle gibi durumlarda soramıyorum. İfadesi kesinlikle bir mevzat e, belgesi içinde kabul etmiyorum. Regülasyon bu şekilde yapılmaz. E, bunları tek tek söyleyeceksiniz. Hangi şekilde kapatacağınızı. E, bu da benim sisteme bir eleştirimdir. Yine, gerçi o tutumdan beri muhalifat etmekten başka bir şey yapamadım. Ee, çok, ters, çok hızlı geçiyor, çok özür dilerim ama süremiz çok kısıtlı olduğu için sizlere de burada çok fazla tutmak istemiyorum. Ee, Taekwondo posta hizmeti alacağına uymak e, zorunda olduğu başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi 724. Yani 7 bin 24 saat ulaşılabilecek bir call center'ın olması zorunda. Bu call center'da bir insanın, en azından bir tane insanın size cevap verebiliyor olması lazım. Siz kullanıcı olarak e, hesabınıza ulaşamazsınız. Çünkü sizin de 7-24 hesabınıza ulaşma zorunluluğunuz var. Dolayısıyla eğer siz hesabınıza ulaşamazsanız, Ali orada bulacak birisiyle, yani birisinin bu konu ile konuşuyormamız lazım. E, bunun haricinden akıllı bir tanesi, şey. sakla ilet ya da sakla bildir yöntemlerinden en az birisiyle hizmet sunmak zorunda. Ee, az önce anlattığım hash değerini 20 yıl süresince saklamak zorunda. Beşinci, yani sunucularını Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tutmak zorunda. Yani 20 yıl boyunca saklayacağı hash değerini Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tutacağı bir sunucuda tutacak. Ee, ayrıca da eğer mahkeme vesaire bir yerden talep edilirse bu değerler, bunları gerçek zamanlı olarak bugün itibariyle isterse bugün itibariyle vermek zorunda. Ee, i̇kinci aktörüm Evet. Hesap sahibi. Eee hesap sahibi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabiliyor. Tüzel kişileri de yönetmelik ikiye ayrılmış. Kamu ve özel hukuk tüzel kişisidir. Yazılı işte şirketler ya da kamu kurumları. <gülüyor> e, şimdi gerçek kişiler kimlik veya elektronik imza yoluyla başvuru yapabilirler. Tüzel kişilerde Mersis numarası var. Az önce refah beni çok güzel anlattı Mersis bu sistemle alakalı ama. Eee şimdi ben size teklemek istiyorum bu sistemin Türkiye'de neden olmadığını bir kere daha söyleyeyim. Çünkü Mersis numarası yok. Tüzel kişiler başvuramıyorlar. Başvuramadıkları için de e, bu sistem, yani bunun hepsi birbirine bağlı şeyler, evet. Ama MERSI sınırsa olmadığı için tüzel kişiler başvuramıyorlar. Dolayısıyla kayıtlı, pozda gönderilmiş, şu anda Türkiye'de olamıyor. Bu sistem ne zaman oturur? Sadece bu bölgelerde olmaz. MERSI sınırsa herkese verilir. O zaman tüzel kişiler, çünkü gerçekten çok talep olan bir alan. Yani e, maliyet oldukça düşürecek bir sistem, birçok şirket bakımından. Üstelik sadece şirketler bu de değil, PTT yoluyla birazdan anlatacağız, elektronik tebligat e, yönetmeliği gereği yapılması gereken tebligatlarda da maliyet oldukça düşünecek. E, dolayısıyla bunun yapılıyor olması lazım ama dediğim gibi şu an mersuz numarası olmadığı için zaten tüzel e, kişiler başvurup e, şey alamıyorlar, kayıt elektronik posta alamıyorlar. Hesap sahibiyseniz siz gerçek kişi olarak, pardon, siz gerçek kişi olarak hesap sahibi olarak anlıyorsunuz yönetmekte. E, ama tüzel kişisiniz, tüzel kişiler az önce Serhat'ın da bahsettiği gibi elektronik imza sahibi olamadıkları için bir kişiye ya da bir daha çok kişiyi, işte artık departman departman da bölebilirsiniz. biz biraz öyle ödemiyoruz ama, işlem yetkicisi olarak atayabiliyorlar. Hesap sahibi tüzel kişi ise, hesap sahibi tüzel kişi olmaya devam ediyor, ama kendisi kullanamadığı için hesabını işlem yetkicisi kullanıyor. Yani burada işlem yetkicisi tüzel kişinin hesabına işlem yapan gerçek kişi ya da kişileri ifade eder, yönetimlikte anlaşması gereken budur. Gidiyorum. Şöyle biraz Serhat'a sözü bırakacağım. <gülüyor> çok hızlı gidiyorum. Sorunuz da var mı acaba onu da bilemiyorum ama... Aslında şöyle, e, biraz vakti ilerletebiliriz. <gülüyor> yani biraz vakti Aşağı, size aşabiliriz. Çok, çok Çünkü çok fazla çok fazla evet hızlanıyoruz. Evet, Aslında herkes ilgileniyor da anlamak istiyorum. <gülüyor> e, çok çok zor yani. Ben hala giremiyorum. çok şey belki ilerlemezsiniz yani. Biraz şeye bak ama soluklanmışken, görmüşken Ali Osman Bey'in bir sorusu var. Başka soru varsa onları alalım. Yine devam ediyoruz. Bir de o arka hazır. <hazırlanıyor>. Evet anlaştığımızı. Olay olmuyor. Kanalımıza o. Biz en çok sorulan soru şu. E, bu işlem yetkilisi eşittir. <gülüyor> <gülüyor> Mizansızlıklarında yetki verilen bir kişidir. Eğer değilse nam ve işlem yaptığı için o zaman borç ver konumunda doğrudan temsilci midir? Bizi de en çok soru var. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu ticersi için de temsilci gerekiyor mu? Öyle bir ücünlük var mı? E, şimdi bu soruyu BTK'yı sorduk. BTK Yine söylüyorum, e, bunu tekrarlamak gerektiğini düşündüğüm için bizim ne anladığımızın hiçbir önemi yok bu mevzuatta. Çünkü cezayı edecek olan BPK, zaten mevzuata hazırlayan da Bu da sorulması gereken insanlar, orada çalışanlar. E, kamu kurumları bakımından, tüzel kişilerde işlem e, Bize söylenen şu, resmi atama yazısı yeterli. Nokta. O kadar yani. Ama e, tüzel kişiler bakımından, Tabii ki namla hesabına işlem görmek için bence yıza sürpülleri de gereken yani olması gerektiği söylüyorum. BDK'nın bu konuda açık bir şey yok. Eğer öyleyse de ticaret sistemini tabii ki ticaret sistemini gerektirir. Ticaret kanunu anlamına temsilciden bahsediyoruz o anlamda. O anlamda değil. Namla tamam, şey görüşü Çünkü şeyleri de bir... E, zorlaştıran bir şey belki süreci ya o temsilci görevini aldığımız zaman ya da müdür atadığınız olmuyor. Şöyle e, ben sizin formaya çalıştığınız şeyi tahmin ederek söyleyeyim. E, zaten yönetmelikte şöyle bir madde var. Rehber açısından diyor. Ama e, sadece rehber açısından değil. Bizim kalitli e, ekonomik hizmet sağlayıcısı ya da vekili olarak beklediğimiz şey yok. Siz eğer bir kamu ya yani da herhangi bir buzal kişiyseniz e, sizin yanınızda çalışan insan eğer sistem ayrılırsa, kamu kurdukası tahin olursa ne bileyim, başka bir pozisyona geçerse derhal bildirim arıyoruz. Ve bunu bizim hazırladığımız sözleşmelerin tamamında da var. Yani siz, ister kamu kurumu olun, ister özel hukuk güzel kişi olun, e, kaliteli ekonomik izmek sağlayıcı bir sözleşme imzalıyorsunuz doğal olarak. Ve bu sözleşmenin maddelerinden bir tanesi de, işlem yetkilisinin değişmesi halinde derhal bildirim. Dolayısıyla zaten Beyaz Altı'nda, Yöbemek'te de yazılıyor ama bizim hazırladığımız sözleşmenin içinde de var çünkü yani Hani yoksa biz işlem etkisinin olup olmadığını kontrol etmek için biz sadece kimlikli doğrulama yapıyoruz. Biz biz diye bahsediyor ama işte şeylerle, <gülüyor> kimlikli oranlama yapar. Onun ayrıca da çok da bir şeye karışmam lazım. Tamam. O zaman yine yeni birisi atanması için çiçek çizgilerini, iğne anı bekleyecek vesaire. Herhalde ben yere size. Önceyecek <gülüyor> <gülüyor> o zaman öyle söyleyeyim. Olazı da kayıda girecek. Kamer Bey bir sorusu vardı. Benim avukat Penerse, benim kafama takılan demin söylediğiniz 53. Cuma'daki e, süreler geçmiş olsa bile bir yıldan fazla ceza almışsa, e, <gülüyor> sanırım şirketin istihdam edileni olunamıyor. Evet. Şimdi, 4857 sayılı yasa gereğince hükümlü çalışma zorunluğu gibi bir kayıt varken, eğer bu şirket 50 kişiden fazla bir personele sahipse bu şirket ne yapacak kardeşim? değil. 50 kişi daha fazla personele sahip değil lan. Olamıyorlar mı? Olabilirler. Yani ya şu anda değiller. Olursa tamam zaten biz şu andaki durumu konuşmuyoruz. Dolayısıyla yasalar arasındaki bu iş kanunu şey çelişki modda kalkması gerekebilir. Mod kalkamayan bir kitaysın. Açıkta çünkü ceza eee için Çalıştırmak zorunda bu sefer lisansın iptaliniyle karşılaşabilir. Evet. Ee, çok önemli bir güncel sorun gibi geldi bana herhalde bu konuda. Hiç çok iş kokun. Ben şahsen çalışmadığım için e, doğru söylüyorsunuz. Yani ben bu yani, olabildi. Aklıda görmüyorsunuz açıkçası. Ama zaten aslına bakarsanız kayıtları, e, kayıtları, posta yönetmeliği ya da mevzuatı genel olarak kendinden önce ya da sonra... ...çok fazla şeyle çelişiyor. Yani tebhidat öğretmeni yaptılar, dili bile dönüşmüyor falan. Dolayısıyla değişmesi gereken çok şey var. Ama bu sözde şeyi ben unutuma aldım, mutlaka... Yani mevzuat tekniği açısından zaten bizde en büyük sorunlardan bir tanesi mevzuat yapılırken... ...başka bir hukuk sistemiyle ilgili bir yazılım yapılırken... ...o kişilere sorulmamasından kaynaklanıyor. yok. Orçlar Kanunu'nda da, iş hukuk hükümleri de çok önemli çelişkiler söz konusu. Ama bu ıı, sizin yakın temasınız nedeniyle belki evvelerizde olması gereken konulardan karşı olduğunu düşünüyorum. O zaman evet. şöyle şey almak Diğer disiplinlere sorulmadığı gibi yani birbirinin devamı olan KEP ve Etebidat'ın mevzuatlarında bile birbiriyle oluşmuyor tanımlar ve ifadeler var. Yani KEP olmadan Etebidat olmuyor. Etebidat'a ilişkin mevzuatta kep ilişkin mevzuattaki ifadeler yok. Başka ifadeler var. Yani farklı gruplar çünkü hazırlıyor büyük ihtimalle. Kendi önünde artık Konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar, mı, konuşuyorlar aslında. Ona da şey söyleyeceğim. Bir yıldan az ceza almış olanları çalıştırmayı tercih etse şirket, çünkü bir yılda ne paltası diyor ya. Böyle bir şey olabilir. mu? Olamaz çünkü bu iş kurumun dersi <gülüyor> tarif ediyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla iş kurumu size Şimdi neyi veriyor? Sonlarla. Ses sektöründe siz ki zaten bir yıldan az ceza almışsa ilisini muhtemelen. Kaveren... Erkenenmiş olacağından dolayı çok bir hükümlülük, sıkıntı var o zaman. Oluşmayacak gibi geliyor yani. O zaman genel hatları ile girelim. Çünkü zaten bu tip de teröne girdiğimiz zaman gerçekten hani kutsuz. Evet, sırf toplamak yapmanızı bir Ben sabah kadar anlatırım bu Çok hızlı. Zaten yani oturduğumuzdan beri hep karşı çıkıyoruz noktalar. Çok daha fazla. Ama sizlere sıkkoma katıldığında tabii biraz daha profesyonel esmeye Buyurun, <gülüyor> e, bu konuda bu defnişleme etkisi hakkında daha az farklı düşünüyordum açıkçası. Eee mevzuata ve ikinci bir düzenlemelere baktığımda işlem etkisi tamamen şirketin kendi de kendisini değil herhangi bir kişi olabileceği ve bunun herhangi bir imza sirkülü olmaksızın e, kişi bazında değişiklik gösterebileceğini düşünüyor. Zira devlet tarafından yapılan herhangi bir bildirim ee, ancak şirketin adresi gibi, telifliktin adresi gibi kent adresi alınarak o adresin yapılmasıının yeterli unsuru olduğunu e, açıkçası görüyorum ben mevzandan. Onun dışında herhangi bir isim belirtilmesi, işlem yetkilisi olarak bizim yetkilerimiz şudur vesairede ismen yetkiler belirtilmesi gerekli olmadığı. Yine yine söylüyorum ben bizim ben de keşke yani aynı ama bizim anladığımız şeyle ABD'lerin anladığı şey aynı değil yani biz. E, ben burada bunu bu kadar net söyleyebiliyorum çünkü biz arayıp soruyoruz hani bunu nasıl anlayalım diye onlar ne söylerse o şekilde hareket ediliyor. Yani çünkü telefon isme yapılmıyor bir adrese yapılmıyor yani. Bu arada elektronik imzayı kullanan bir kişi olması gerekiyor. İmzalanan tarafından bakıyor. Yani, yani o işlemi yapan insanın o da tezketilmesi gerekiyor. Evet. Yoksa o, o hareketi o yapmıyor sonuçta, şirket yapıyor. Evet. Ama sonuçta o elektronik imzayı gönderme aksiyonu gerçekleştirilen şahsın kim olduğu belli olması lazım. Başka bir süreçler için. Evet, evet, tamam. Devam edelim. Başka. Yani gönderirken de evet, yetkili birisinin olması lazım. Ama alırken adrese... Çok doğru zekâ. tartıştığımız konu doğru. Bugün neden kaçış yapıyor? Ya pardon çok ufak o, o konuda tekrar edelim. Mersis numarası şu an alınamıyor dediniz, evet. değil mi? Peki bunlar ne zaman yürüyebilmiş olacak yani ne zaman Mersis'imi? Mersis dökmeleri yani... bulunuyor, numara alınıyor ama o ya, tamam yani e, hepsi değil yani Mersis numarası İstanbul'dan alamıyorsunuz mesela hı. şu anda yani. Dolayısıyla bizim de yani İstanbul şirketinin kayıtlarını posta alamıyor olması ki az önce Serkan'da söyledi yani 3'te 1'i teşkil ediyor komple olan yani atmosferin. E, Dolayısıyla da yani nasıl olacak? Mersin'in orasını 3 tane indi alamıyordu. Ne Mersin, Antalya? Ankara, Antalya. Evet. İşte bu 3 diğer ekran, bunlar kendi gönderecekler teklif posta? Peki bu ne zaman işte isteyecek? İşte acaba ne zaman? sürekli yerleri O yüzden normalde Şubat ayırma İstanbul başlaması Yani mevzuam gereği zaten her şey çok güzel. Bakarsanız kağıt üstünde, okuduğunuz zaman her şey şey aynı. Yani 19 olacak itibariyle elektronik terörgat yapılıyor bu ülkede. Ama yok. Evet. Pardon, ben şey. evet. ee, kayıt elektronik posta sisteminin şöyle bir konfisyonel şahısını yaptık. Ee, şimdi öncelikle kayıtlı elektronik posta Hesap sahibi, ya da işte işlem yapıcısı bir elektronik e, mesaj, daha doğrusu kayıtlı elektronik posta iletisi diye geçer miydi şu kayıtlı elektronik posta iletisi oluşturuyor. Bunu elektronik olarak imzalı kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıya gönderiyor. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcı, e, bunun kullanıcısını, e, göndericisinin kullanıcı doğrulamasını yapıyor, e, güvenlik kontrolünden geçiriyor, gönderiyor. ...gönderdiniz diye ayrıca bir e, mesaj yani ileti geçiyor. E, sonrasında bunu aynı anda tabi bunlar hepsi... Ben şimdi bunu böyle anlatıyorum. için öyle oluyor, oradan öyle oluyor falan. Bunların hepsi böyle inatlı olan şeyler. E, Kayık elektronik posta hizmet sağlayıcı... E, ...iletiyi kapatıyor üstünü yani görünmeyecek bir şekilde. E, Zaman damlasını dargalayıp gönderiyor. E, olağan bir pazarda... Biz karşı tarafın, yani alıcının ayrıca bir kalite elektronik postum hizmet saldırısı kullandığını hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Çünkü olabildiğince çok rekabet olursa, fikircilerin o şekilde daha iyi bir hizmet olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu, bu türlülüğü bu şekilde yaptım. Sesi ee, çok haklıyor, evet, çok haklıyor işte. Ee, Diğer tarafa alıcının kullanıcıları ekleyip posta hizmet sağlayıcısına gönderiyor. E, o tarafın KPSS'e güven kontrollerini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, güvenlik kontrollerini yapıyor. E, sonrasında bir yönlerin alındığına dair bir onay yazısını karşı tarafın kaliteli ekleyip posta hizmet sağlayıcısına gönderiyor. Aynı anda da alıcının köşke tuşuna. Ee, bunu gönderiyor. Sonra da teslim alındığı ya da okulda reçesi dediğimiz İngilizce'de ee, in, iletiyi gönderilene, gönderilceye gönderiyor. Dolayısıyla aslında sistem çalışması tabu olarak bu. Bu teknik konuyu da ilgili bir soru sallık isteyen varmış. Yani burada bütün hareketler sonuçta kayıt altına atmalıydı. Bu, bu, bu e, animasyonun anlatmaya çalıştığım şey şu, e, alıcıyla gönderici işte Farklı şirketler bile olsa bu farklı şirketler aynı CSM operatörlerinde olduğu gibi birbirlerinin gönderilerini, alır, alır, alır, alır, alır, alır, alır, ee, mesajlarını okuyabilir, kaydedebilir durumdalar Ve hepsi bunları kaydettiği için dönümün sorulduğunda, bütün bunları yapmanızın sebebiyle yasal durumu oluşturmak. Biz kümse olduğun yasallığı ile başvurduğumuzda bütün bu aşamalara geçeyim. Elimizde zamanlanmış, zamanlanmış bir ee, hususlar olduğu için oradan gidebiliyoruz. Bu animasyon, yani bu ee, slayttaki şey şunu an anlatıyor, bunu ben anlatmaya çalışayım size. Az önceki slide'ın düz hali bu. Yani şimdi siz bugün rptt normalde sitesinde var fiyatlar e, neydi? Cap, cap iletisi 1.5 TL. Yani bugün herhangi bir Kep iletisi göndermek istediğinizde kalitle ekran posta kutulara 1.5 TL <gülüyor> ödüyorsunuz. E, evet. Ve bunu megabaytlara bölmüşler. Yıllık da üye olabiliyorsunuz. İşte 10 megawayt'tan 5 GB'a kadar posta kutuları belirlemişler. Ee, E-tebligat için ise 4 e, TL değer biçmiş PEP'te mesela bugün. Ama tabi satmıyor. Ama satacak yakın tarihte. Yani normal tebligat bugün 8 TL zannediyorum kağıt tebligat. Pette 4 TL'ye elektronik ortamda tebligat taşıyor. Bu arada onun da sırası gelince söyleyeceğiz. pette e bir ciddi bir tekeli sahip. Bu ciddi tekeli e, kepen üzerine e tekeli olmasına rağmen 2,5 lira daha koyarak satıyor. Yani kepin niteliklisi diyebileceğimiz Etebrikat'ı 4 liraya satarak 2,5 liranın tekel kağıdı koymuşluluğu üzerine yani diyeminiz. Siz gidiyorsunuz başvuruyorsunuz, siz kimlik bilginizi kontrol ediyor. yani Çünkü o andan itibaren idarelerle kuracağınız veya işte şirketlerle veya tuzak kişi olarak iktan namlini indireceğiniz kişiye oluşturacağınız için kimlik bilginizi kontrol edilme aşaması çok önemli. Şu anda tartışılan noktalardan biri de bu kemik bilgileri nasıl kontrol edilecek? Bu kişinin kimliği nasıl doğrulanacak? Hatta işte bu kişi fiziksel bir ortama gitmesin diye biometrik yöntemlerin tartışması var. Yani bunları nasıl yapabiliriz diye insanların işte kovuç içi, damar izi örneğinin alınması, yüzünün taralması vesaire gibi fikirler var. Daha sonra işte kepe salgının sonuç olarak bilgi veriliyor ve e, hesap açılıyor. Aynı şey bu burada da var. Bunların doğrulmasını sırrı da çıkıyor. Belki kızlarının evet, yani sulu alırsınız, Burada daha düzgün bir hali var diye. Evet, <gülüyor> tekrar hızlanıyoruz <gülüyor> şimdi. Şurayı anlatmak ister misiniz? Ee, yok ben e, bugün size aslında ama <gülüyor> şimdi elektronik tebligada geçmek istiyorum ama ondan önce Saylat biraz tüketici hukukundan bahsedecektim bu alanda. Fakat ben bununla ilgili yapamam ama aslında belki ile ilgili başka bir şeyler daha yapmak lazım. Çünkü konuşması gereken belki çok konular Bunlardan bir tanesi kimlik doğrulamayla yapılabilecek şeyler mesela e-ticaret sistemleri bakımından çok ciddi bir rahatlama sağlayabilecek bir sistem olabilir. Özellikle yaş bakımından bir şey satamayan e-ticaret sistemleri bakımından. Bir diğer konuşulması gereken konu belki de araba alaktır. Roaming üniversitelerinde. Tekken bildiğiniz gibi FTP posta usulü esaslı bir de şöyle bir şey söylüyor. Ben falan ya da taban fiyat belirlerim. İstediğim her şeyi yaparım. E, ama bunu şu anda yapmadı. Dolayısıyla PTT'nin belirlediği fiyatlar ve TNP'den bir fiyat açıklaması yapmadı. Çünkü zaten ver lisans almazın olacağı belli değil ama. Tüketicileri korumak açısından belki de bir... Yani bir kere araba almak ücreti olacak mı, olacaksa nasıl olacak bunların belirlenmesi lazım. Bunların da belki ayrıca bir panelde konuşması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, bu sayı biraz daha geçtim. En azından tüm gün geçmişti. Hızlanmak için şimdi, var, şimdi. Var, var, var, var, var, var. bu kadar teknik detaydan sonra aslında daha bildiğiniz konular olan belki tüketici kurkisayar konu konunun bilgisi var. Nasıl ilgisi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kepur Kep dediğimiz şey aslında telekomünikasyon hizmeti olduğunu biz anlıyoruz. Şu elektronik haberleşme kanununda bahsedilen telekomünikasyon hizmetinin tam da içine giren bir şey. O yüzden de BTK zaten yönetimlikte görevlendirilmiş yetkilendirilmiş. Yani bilim ve iletişim teknolojileri kurumu burada tek yetkili. Tüm telekomünikasyon konusudur. Yani bir CAP hizmeti sağlığı bir telekomünikasyon şirketidir. Yani bir GSM şirketi veya internet sahnesi sağlığı bir elektronik haberleşme kanununa tabidir. Ve elektronik haberleşme kanunu çerçevesinde çıkarılan yönetimelikleri de kendi teknik boyutu, kapsamlı kanun üzere e, bağlanıyor. E, kanundan bahsediyor. Kanunun e, neleri tesis ettiğini, işte, rekabetten tüketici hakkından, kişisel verilerden bahsediyor. Bir de bir kez hizmet sağlayıcı veya tüketiciler, güzel kişiler acaba tüketici hakları açısından ne var? İşte Ekmek avaraşma sektöründe tüketici haklarını yönetmeliği var. E, ekmek avaraşma hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklını ve haklını korumak için işletmeceği tüketiciler arasında imza olan abone ol, sözleşmelerine dahi çünkü Genişlem şartları söz konusu olabileceği için, birden çok kişiye yapılan sözleşmeler olduğu için bunlar. Çeşitli e, unsurlar getirebileceği için CAP hizmeti sağlayıcı, burada tüketici zararına. Bunlar burada e, sınırlandırılmış şeyler ve bunların hepsi CAP hizmeti için de geçerli. Yani. Devamında aynı zamanda çözüm mekanizması ve usul esaslar da var. Çok daha önemli olan bir şey de çok daha ilginç bir konu. Daha önce size kısaca bahsetmek istiyorum. Öğretmenin haberi şüphelenin kişisel bilgilerin işlemcısının gizliliği koruması hakkında Şimdi 2012 tarihli bir yönetmenimiz var. Bu yönetmenin eski yönetmenin yürürlükten kaldığıma. Ama ikinci paragrafta gördüğünüz gibi bu yönetmenin 24 Ocak 2013 yılı yürürlüğe girmesine rağmen tekrar 15 Şubat'ta 24 Temmuz 2013'ü bunu erteleyen yönetmeliği yönetmenizi çıktı. Yani önce yönetmeliği yayınladılar, 6 ay sonra yürürlüğe dediler. 6 ay sonrası 24 Ocak 2013 oluyor bu. 24 Ocak 2013'te bizim elektronik haberleşme sektörü miksar verildi, bizim izimizi koruyacak ünitemizin gücü diye geldi. Ama daha sonra 15 Şubat-24 Temmuz arasında erüktü kaldı. Daha sonra tekrar 15, e, daha sonra yine 24 Temmuz'a ertilibler. Yani bu üstte oturumda miksar veriler konusunda söylediği 10 daşlımsı bir miksar öykü olmamı, kalmadı geçmedi gibi. Aynı şeyin telekomünikasyon sektöründe ilerlemiş durumda olan aslında var ve bu da geçeniyor bir türlü. Burada da ilginç bir durum var. KEP konusundaki sıkıntılardan bir tanesi de bu. Belki de hani, PEDT'e o kadar yavaşlanırdı, lisan sağlıklıktan sonra aylar geçti, kanunda bizim hakkımız var şu anda. Bunu çevirici olarak veya hızlı olarak maliyeti düşürme açısından bir şirketli olarak kullanmak için hakkımız var. Kanunda yazıyor, hatta zorunluluğumuz var ama yapamıyoruz. Bence ee, olan Bu şu anda yeni yönetimi yürürlükten tekrar kaldığı bilinoktan uzayetendiği için eski yönetimi var. Eski yönetimi 8. maddesinden bahsedeyim size. E, Yasaları veya karar vermeni gördüğümden haricinde haberleşmek tarafı olan bir tamamen hizm olmaksızın, yani sizin iki tarafınızın, iki tarafınızın olmaksızın, üçüncü taraf tarafından bu iletiler dinlenemiyor. Yani bakılamıyor, kaybedilmesi saklanamıyor, kesilemiyor, gözetimi yıkılamıyor. E, hizmet amaçları dışında kaybedilmesi saklanması gözetimi yasaklanıyor. Abolik sözleşmelerinde izin verilmesi halinde ancak işletmecinin bu tür hizmetler ve doğrudan pazarlamı yöntemleri için işlemleriyle işleyebileceğinden bahsediyor. Bunlar şu anda yürürlükte olan şeyler. Ve işlemek işte, ve ilgili bu tür işlemek süresine abonelerini yapmamızdan bir bahsediyor. Form olayını biliyorsunuz, örneğin e, TTNET'in form bilgileri ilişkisinde, konuşturuluk ilişkisinde gezin.com üzerinden kişisel ve toplum ilişkin bir e, hususu TTNET'a e çıkılır sorusunu başlattı. Aynı olaylar belki bundan aksa bir süre sonra olabilir. Çok mua, e, olma ihtimal çok yüksek konular bunlar, çok yüksek konular yani. Çünkü hizmet sağlıklılarının üst düzeyleri de bu konularda ne yapacaklarını şu an tartışıyorlar. E, i̇dare parazalarından çok kısa bahsedelim. Az önce bahsettiğimiz tüketici ve kişisel verilerin, tüketici hakkında ve kişisel, ve kişisel verilerin iddiali halinde neler oluyor diye. KEP hizmet sağlıklılarının kendi sorumlulukları var, onları geçiyorum. Burada genelde verilen cezalar cironun %1'i ve %3'ü şeklinde veriliyor ve bu cezalar veriliyor dağıncı turistik. Evet, evet. %1'ine kadar veya %2'sine ciro üzerinden sağlanan verilen cezalar bunlar daha önce verildi ve verilmeye devam ediyor. Bu cezalar verilmiyoruz ben de diyoruz biz sınavı yazı aldık, belki yeni mezunken incelemeye başladık. Fakat bu cezalar ciddi şekilde verilmiyor. BKK'nın sınavı takip edebilecekleri de karar kuruluk kararlarından. Ee, ve ciddi cezalar yani hani böyle... 10 bin liralar, 70 bin liralar değil bayan, milyon liraların uçuştuğu cezalar. Dolayısıyla her telekomünikasyon şirketinin mutlaka ve eklasyon hukukçusuyla çalışması gerektiğini de buradan ayrıca belirtmek istiyorum. Ben bunlara tek tek tek kontrol edilme sağlayıcılar da dahil. Çünkü bir tane yönetimi liman idareli para cezasını ve bunu BDK kesinlikle uyguluyor. Dikkat ederseniz de kendileri e, özellikle Ekim-Kasım-Aralık ayarlarında bu cezalar artar. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. E, bazen ödenemeyecek kadar yüksek cezalar çıkabiliyor çünkü. Ee, Daha şeyler var, bir görevsiz burada. İlginç şeyler var. Milli güvenli, aykırı işlem dokunmasının yüklüvergesi miktarlı. Ne ol? Kaç TV'de olmuş? AŞ'nizin yüklüvergesi miktarlı. Haberleşmenin engellendiği diziline dokunduğunu tespit et. Yani sizin hep yaptığınız haberleşmenin engelleme veya diziline dokunmadığı bir husus olduğunun yüklüvergesi miktarlı gibi hususlar ee, var. Burada geçeyim. Ekrem tevzata da başlayalım. isterseniz. Çok fazla uzadı çünkü. <gülüyor> ee, ben konuşacağım şimdi evet, tevzat yönetmeni ile ilgili. Ama bu sefer o kadar kötü şeyler söylemeyeceğim. Ee, tevzat Kanunu'nun 7 A maddesini 2001 yılında değiştirdik. <gülüyor> ee, ve 7 A maddesi de koyduk alan işlemini takdirde selmez paylaştırılmış komandiz şirketinin elektronik yolu tevzat almasını, tevzat tebellü etmesini zorunlu olduğunu. 7 ee, amelkesinin son katası elektronik terörde yönetmelerinin hazırlanacağını söyledi. Bu elektronik, elektronik terörde yönetmeni 1,5 sene boyunca biz gördük, göremedik. Ee, önümüze gelen e, yönetmenin aslında mesela yayınlanacak yönetmeni değilmiş. Böyle 5.650 sayı kavramı çıkış gibi bir yönetmeni çıkarttılar. Ee, biz isterdik ki, e, tabii ki aslında farkı olmasını beklemiyorduk ama benim gördüğüm dengesi var şu, PTT'nin özelleşeceğini bildiğimiz için e, belki PTT özelleştikten sonra elektronik devlet yönetmeli çıksaydı da bu işleri ihaleyle yapılsa ediyoruz. Çünkü e, PTT'nin içine elektronik devlet yönetmeli özelleştirdiğimiz zaman PTT'nin elini biraz daha güçlenmiş özelleştirmiş oluyorsunuz. E, bilmiyorum hani ne kadar millet olarak, vicdan olarak da hukuken, mantıken, nasıl değerlendirirseniz bile ama benim çok aklıma aklıma sınav bir sistem değil de. Elektronik devlet yönetmeliği 16. Ocak'ta çıktı. Çıktığı günlüğümle girdi. Şu anda az önce de söylediğim gibi elektronik temiridat yapmakta uygunken hiçbir sakınca yok. Fakat fiziksel imkansızlık gereği elektronik temiridat yapılmıyor. Fiziksel imkansızlık ortadan kalktıktan sonra elektronik temiridatı nasıl yapacağız diye sorarsanız benim buna cevabı yok. Çünkü mahkeme kalemleri elektronik temiridatı nasıl yapacaklarından bir haberler şu anda. Gidip bir hakime sadece elektronik temiridat dediğiniz zaman önce bu yapımı üretmeye başlıyorlar. Ondan sonra bu yapı lanetleri bitkikten sonra da gelecek düzenlemelere karşı olabilecek en kötü şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla bizim elimizde bunları gönderebilecek eleman sayısı bence yok. Ama bakacağız nasıl olacağına. Ee, yönetmeniz diyor ki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il idareleri, elediyeler, köy hükümeti, şahsiyetleri, barolar ve noterler, elektronik yani noterlerin yapacağı, bütün temillat da elektronik posta ile yapılacak diyor. Bu ne demek? Herkes demek. Yani bütün devlet kurumları yapacakları ee, temillat da elektronik yolla yapacak. Bu az önce saydığım zorunda elektronik temillat almış gereken kişilere. Neden elektronik temillatla geçim istedik biz milletçi? Çünkü daha güvenli. Bence daha güvenli. Bu konudan söyleyeceğim hiçbir şey var. Gerçekten katılıyorum. İkincisi daha ucuz. Her ne kadar PTT belki maliyetini çok daha düştürebilecek olsa bile ancak yarı yarı yapılmış bir şey olsa da yine de bakıp nereden bakarsınız? Bakın cebimizden çıkacak kararı daha az. Çünkü de daha çevreci. Yani o kadar kağıt bastı bastı bastı onları ondan sonra ağaçlar gibi işini korumak lazım. Olmuyor. O yüzden elektronik tebligatı desteklemek lazım belki de biraz. Elektronik tebligatı, elektronik ortamda tebligatı yalnız PTT tarafına yapılacak düzenlenmiş mevzuatla bu Bunu işte az önce zaten yeterince ne bilmemiz gerek yok. Ee, elektronik, yani yalnız karşı tarafların elektronik tebredat adresleri diyor. Burada bahsettiği CAP adresidir. Yani Böyle inceleyenler var, yanmadan da az önce bu, yani defalarca söylediğim, biz mevzuat yapılırken nasıl mevzuat yapılmaz İşte burada. Elektronik tebredatı, elbiharışlı kayıt elektronik post adresi demiş 6. maddesin çocuk adresinden. Geri kalan her yerde elektronik tebligat adresliyor. Bu kayıtlı elektronik posta adresidir. Dolayısıyla ee, karşı tarafın, yani elektronik tebligat zorunlu olarak kendilerinden çıkartılacak belki ama siz almak için diğer elektronik posta hizmet sağlayıcıları çalışabileceksiniz. E, i̇nanın bu maddenin yönetmeliğe girmesi çok zaman aldı. Yönetmenin ilk hazırlandığı şekli son verilen şekli, alıcıların da FTP'den adres alması gerektiğiydi. Bununla ilgili çok savaşıldı. İnsanların ev adreslerinin e, yönetmeliklerle mevzuatta belirlenebileceği konusunda çok mütahallar verildi. Çok savaşıldı. E, zorunlu kalite elektronik post, e, pardon elektronik terörat almak zorunda kalan e, tüzel kişiler bakımından, onlar istedikleri yerden kalite elektronik post alabilsinlerdi. Sonuna da girdi ve e, ben çok memnunum böyle bir şekilde açıkçı için yönetmelik. E, gerçek ve diğer tüzel kişiler bakımından herhangi bir zorunluluk yok. Fakat siz bildirirseniz, yani size de tabii ki elektronik yolla tebliğat yapı olacaktır. Ben e, sistemin biraz oturmasına tahakküm eden, özellikle avukatları e, elektronik yolla tebliğat alacaklarını düşünüyorum, düşünmek istiyorum. E, Yönetmelikte şöyle bir mandi geçiyor: Zorunlu bir sebeple elektronik tebliğat yapılamazsa, diğer unsurlara göre yapılır diyor. Bu zorunluluk sebebin ne olduğu yazılmamış herhalde uygulamanda göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle hani yazmadığınız zaman insan aklına bir, bir türlü şey geliyor. O zorunlu dediğimiz fiziksel imkansızlık herhalde şu anda olduğu gibi. Ee, ya da başka ne olabilir? Onu da zaman gösterecek diye düşünüyorum. Ee, eğitim tebrik tebrikatı ben burada bitireceğim. Zaten Sarp Doğan bir yere geçti artık. Ee, Dünyadan örnekler kısmımız var, onu da çok bilmeyeceğim. Elektronik ee, devirat dediği şey, işte İtalya'da ve Almanya'da yapılan şeyler. Elektronik deviratı sistemde İtalya ve Almanya'da e, oldukça fazla kullanılıyor. Amerika'da da R-Post diye bir şirket bunu yapıyor. Ama e, bizim takık kadar mevzuatı böyle dolu dolu içinden başka bir ülke. açıkçası ben Almanya ve İtalya'dan başka bilmiyorum tam çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz çok fazla e, bilgi yüklemesi oldu galiba biraz sıkıcı bir konu olmasına biz de özür diliyorum buyurun. En güzeli elimden geldiğince şikayetçi zorunluluğundan bahsedeyim. Şikayetimizi yazmazdarsanız yapmazlarsa... Evet o oluyor yani, o disiplin bir Ee bizi sorduğunuz eee daha doğrusu bizim öğrenmek istediğimiz şey oymuş aslında. Tamamen o eee ağız dolap falan diye fiziksel imkansızlık olmadığı zaman yani şirketlere ee, ...elektronik ortamda tebrikat yapılmaya başlandık ama... ...siz bir alan bir şirketi, bir şirketi mesela... ...anayız bir parçalara bir sizin şirketini, şirketini, sanayi, gördük, elektronik, elektronik, posta hesabınız yoksa... ...tebrikat alamayacaksınız. Başka hiçbir mecradan ama, son ama son Tebrikat yapılmıyor. Evet. Ama zorunlu. Aynen sağ Yapılmış sayılacak. Evet. Tebrik ve sayılacak? Sizin... E, ...gümrüt ve, ve ticaret bakanlığı... Ee, ticaret odaları vasıtasıyla şirketlere duyurular yapacak. Zaten yönetimde geçen şey bu. Ee, sizin almanız zorunda, bunu kullanmanız zorunda. Şimdi şöyle bir problem var. Bizim, e, benim çok uzun süredir söylediğim bir şey. Bu kalite elektronik postanın ne olduğunu bilmeden elektronik temeliyat sistemine geçtim. Çok güzel şey aşamayın. Ama bununla ilgili bir kamu kamusap ortadan, daha belki ilgilendirici şeyler yapabiliriz. Sonuçta bu Koç Sabancı ya da ne bileyim, daha büyük şirketler belki bu konuları bilip takip ediyor olabilir de ama siz bütün lirte şirketleri varır zorluk getirirseniz küçük lirte şirketleri de düşünüyor olmalı lazım. Bundan patlış haberi olmayan bir sürü lirte şirket var. Fiziksel imkansız kordadan kalktıktan sonra tebirli alamayacaklarını farkında bir değiller. Evet. Çok olayı basit istemektir. Bir yani, soru olarak değil ama çok genel, hani bütün her şeyi aldık, tamam. Ama senaryo oluşturarak söyleyeyim. iki şirket. Anlaşma yapacaklar kendi aralarında, ee, tebrik artık kalkmıyorum burada. Devletini imzalamak sebep soruyorum, ne yapmaları gerekiyor ve evet. bu iş mağazı çıkarsa çözüm mekanizler nasıl nasıl işleyeceğiz? Yani Kepala neler sizlüyorsunuz? Yok yok, sadece üretimli imza, iki şekilde kendi aralarında sözleşme yapıyor. Yani üretimli imza sonuçları doğru kullanırsa, güvenli üretimli imza olarak kullanırsa Türkiye'de alınmış bir şirketten biri olabilirse onunla yapılan sözleşmeler, üretimli imza yapılmış sözleşmeler de aynı sonucu doğru Dolayısıyla evet. siz e, uçmazlık olduğu zaman e, bunların heşleri alınmak için yani işte ekonomik imza e, hizmet sağlamışından bunları tövbe ediyorsunuz maktum ekranında, o gönderiyor ve o tutulan deliller yani adli ilişim gibi olan heş değerleri karşılaştırılıyor ve değişmiş bir değişmiş. Veri, türlü, veri bütünlüğü ve bizli e, olduğun için o bizliği sağlıyor ve veri bütünlüğü karşılaştırılıyor ve tutuyorsa tamamen bu neden buymuş, seni gönderdiğim dediğimde buymuş komüle durumundan bekek. Eee aynı şekilde mesela az önce TTK 18'den bahsettik. Ee, bu sefer e, temelde düşürecek bir, evet. bir yazı gönderiyorum ve bu ya da ihtarname gönderiyorum. Burada bir sistem üzerinden gönderiyorum. Buradaki e, senaryo içerisinde işte içerik öyle değildi. Aslında ben başka bir şey düşen içerik kaydetmeyen sistem tercih etmiş olabilir. Hmm. Burada nasıl bu soruna karşılık ne yapması gerekiyor? Yani i̇çeriği kaydetmiyorsa zaten hani içeriği hani ama seçimlik aktarmış. Seçmeyen bir durum alabildi. Zaten, e, Zaten o katma değerli bir, yani seçmeye bilin para vermeniz lazım ekstra. Siz normalde aile geçimde, henüz ayet 300 liraya kadar kalan bir paralar öngörmüşler. Sadece direktörü posta gönderebilmek için siz onun arşiv hizmetinden de faydalanmak istiyorsanız. Tz'de ne diyor bilmiyorum ama yani buna kaç para geçti ama bir para vermeniz lazım. Aynı şekilde mesela sizin hesabınıza bir... E, elektronik posta hesabınızda bir elektronik posta geldi ama ben bunu sürekli kontrol etmek zorunda değilim falan bir şey varsa kafanızdan SMS seviyeliyle anlama tanım edebiliyorsunuz. Ama bu da öncelte Burada şu işte yani ben evet bir yazı göndermiştim ama gönderdiğim evrak ve evrak değil gibi bir şey gelirse e işte onu en başta söylemeye çalıştım aslında şöyle oldu adamlara e, siz elinizdeki bir belge var o belgeyi ben bunu bu şekilde oluşturmuştum ve karşılığa da göndermiş geliyorsunuz. Sizin belgeyi alıp ondan bir heç çıkarıyorlar. Sizin elinizde saklı Yani en azından bu şekilde anlatıyor TNV bu işi. Heç değeri çıkan dilindeki heç değeriyle onu karşılaştırıyorlar. Eğer bir de bir bu bakım olur, işte muzakir o belgeyi de diyorlar. O zaman, gönderen kişi diyecek ki benim belgem de geçtiği yönelik. Hakit'in elinizde kesinlikle işgilediğini kaydettiği, dolayısıyla. Bu şekilde yapacaklarını söylüyorlar. Evet. Biraz da çok başlı diye düşündüğüm için açtım. Buyurun. Bir soru Avukat Arosman Özgürsü, İstanbul Baros'un sorum şey gibi olacak. Zeki Muran'da bizi görecek miyiz <gülüyor> olacak ama e, şimdi ben uygulamada e, çok karşımıza çıkıyor şu günlerde. Onu kesin öğrenmeye çalışıyorum. Her, her iki şirketin de ERP sistemine dahil mi olması gerekiyor sistemi çalışması için. Alan, alan, ve alan ve gönderim. Elektronik mı? Yani yok. ERP sisteminde Cep. ben bir bildirim yapacağım. Herki firmanın kayıtlı olması gerekiyor da evet. ona. anahtarlama sistemi sebebiyle yani karşı tarafında izleyebileceğim falan gibi bir şey. Peki ben şu da gerektir bir durum o zaman birisine tanımadığım birisine ihtarname göndermem gerekiyor. Ama şimdi ben var. Rehber zorunluluğu getirildi. Zaten tecrübe taraftan bakıyorsunuz. Yani tecrübe ne olsun ve sadece ara tanıyorsunuz. Halayın, böyle bir teknik yönetici şeyler var, programlar var. Ne de hükümler var gönüllü ama değil mi? Gerçek işler bakımından gönüllü, tuzak işler bakımından değil mi? olay başımıza gelip, sözleşmeyi fesih eklesi göndermemiz gerekiyordu. E, fakat finansal konularla ilgili olarak da sıkıntıdaydı ve 24 saat içerisinde konuyu halletmemiz gerekiyordu. Fakat tebligatı göndereceğimiz yer Elbistan'da bir dağdaydı. Maden şirketi ve dağda posta bir hafta daha ceklideniliyordu ama o bizim işimizi görmemişti. Elektronik imzalı e, olarak elektronik posta vasıtasıyla onu gönderdik o zaman. E, ama anladıkı devleti, kepin karşı taraf dair bir müddetçe bana bir avakta şökeksi Ama işte zaten sizin yöneldiğiniz şirketin de kayıt direktörü posta sahibi olması zorunlu ve elektronik alamaz. Zaten olacak yani rehberde. Yani sırf sisteme ben kayıtlıyım diye gömderece olarak benim kaydımı tutmuyor yani. Nasıl farklı? Sırf sisteme ben kayıtlıyım diye karşı tarafa göndermeyim kayıdı tutmuyor yani. Benim benim o kaydımı tutmuyor demek Ben anladığım soru. Zorunlu olduğu için aslında Askeriyelerde bulunuyorsun bir noktada gibi de bir şey var orada. Ve zaten şu, zaten şey. şu olduğunsa ben parta otobüsüm varım. Gönderme ben. hizmeti alıyorum, parasını ödüyorum. Gönderiyorum. Karşı taraf ama sistemde değil. Ne veride ne de başka bir yerde. Benim bu gönderdimle ilgili kep bir sistem tutuyor <gülüyor> mu? mi? Küçük bir şey var. merak ediyorum. Siz kep'ten <gülüyor> normal e-posta adresine mi posta? Desin. Evet. Ne mümkün değil, değil ki? Ne mümkün değil, evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, evet. Zaten o yüzden standartlar <gülüyor> var ya, yani hani ben anlayabildiğimi söylüyorum. Sorduğum, soruları aldığım cevapları söylüyorum, en hizmeti sağlayıcılar, Sonuçta bu standartların olmasının sebebi, işte bunların e, lisanslı olması ve ilgili AŞ kurmaların zorunlu olması. İşte sadece bu şu anda 2 tane var, 3 tane olacak. Bu 3 şirketin arasında dönecek bu olaylar yani. SS0, 1'den kadar mail gelmeyecek, gelecek. Siz gmail'e mail atıp bunu sağlayamıyorsunuz yani. Buradaki soru şu olacak, bizim Türkiye'deki işte PTT, TNV birbirini yerken bizim sunumda mesela burada da Arpost, Amerika'da ortalığı yıkan bir şirket yani epey parayı götürmüş ve neredeyse tekel olmuş. Arpost gelip Türkiye'de lisansa başvuracak mı? Başvurulacak mı? Başvurmadı diyelim. Ben gidip Arpost'tan internet üzerinden aldım mı? aynı standartları birebir hatta daha yüksek standartları sağlayan aynı hizmeti sunuyor. Ben bununla Türkiye'deki bir kef hizmet sağlayacağı... ...cap atmak istediğimde eğer atabilecek miyim, atamazsam... ...buna ilişkin ne yapabileceğim? Evet, sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü ARPOS daha ucuza satıyor, PTT'den kat be kat. Bir de şunu sormak istiyorum, şimdi... ...gerçi o aşamaya en daha gelemiyormuş ama... ...bir uyuşmazlık çıktığı takdirde... Şimdi <Gülüyor> idari yargı bu hangisi için evet. evet. o da var. Hizmet saadeti herhalde, bu kanı Hizmet saadeti. Evet. Elektrik bakımından Evet. Şu anda da öyle ama, farkı yok. Yani Şu anda da, da öyle, PTT zaten resmi tedirikler bakımından PTT. Ama siz sorduğunuz i̇şte? şey şu, daha gelip sayıda eklektörün posta hesabı o PTT'de bulunursam alınır olarak o zaman ne olacak? Başka evet. yani, bir alınır şirketi de değiliz. Hadi, bir lazım. Burada büyük ihtimalle PEPTİ özelleştirilecek, aşağı olacak zaten, orada oradaki tebliğat tekeli kalkmış olacak zaten. Orada PEPTİ'nin üzerinde durduğu şey, yani hatta ne olay için PEPTİ'nin üzerinde durduğu şey şu. Şimdi kağıtta tebliğat, kağıt tebliğatta tekeli var. Niye? Bütün Türkiye'ye hakim, işte gönderme yoğun olan ve devletin gücünü kullanabilen, işte dediğiniz gibi dağın başına çıkabilen bir kuru. Elektronik ortama geçtiğimiz gibi, bunun esamesi okunmaz. Yani PTT'nin elektronik ortamdaki tecrübesi nedir, bugüne kadar yaptığı şey midir, buna bakılır. Yani Türkiye Mütterler Birliği için de aynı şey geçer. Onlar da kim bilir? yani. Bu işi üstadlarına bırakmak lazım. Hani şu anda elektronik imza veren şirketler gibi veya hani bu alana hakim, platform, yapan vesaire, bu alana hakim şirketlere bırakmak lazım. Yani PTT'den bu hizmeti yapmasını hem bekliyor, hem tekel yapmış. Ama hiçbir alt tepsi yok. Yani neden PTT tekel? Yani aranızda pektirin elektronik devlette skele olmasını ufkuna uygun bulan varsa hani tartışabiliriz. Biz bul, bulamadık çünkü yani hem tüketici haklarına aykırı, hem rekabeti aykırı, devlet olduğu için kişisel veriler yani ne oluyor, ne gidiyor, benim niye oradan atıyorum her şeyi? başka soru var mı? Evet soruyor. Benim benim bu da hazır ayak teker sor. İyi anlayışımız var. Aksukan'ın da bakıyorum. Eee bu tedavi davasının şu anda tedirlemikteki dinle oluyor olması. Eee fiilen özelleştireceğini de beyan ettikten sonra açıkçası ben şeyim neler gidiyor. Onlar beyan etmiyorlar, biz tamam, okay. beyan ediyoruz ama. Tamam o kepsiniz yani. Kavram kardeş olsun. Unutursak boşuna zaten. Ee, bana şey gibi geliyor yani sonuçta bir şey olması gereken bir iş. Yani en gibi ihtimalle devletin eee devlet ay yani, de olması gereken bir sonuç değişik. Bunların hepsini özelleştirdiğiniz takdirde aslına bakarsanız hani de, su istimaraştırma da geçtik yok e, Çok hukuk hukuk gereği yani değerlendirilecek bir soru sordunuz. Ben aynı fikirdeyim sizinle. Her konunun özelleştirme arası gerektirir. Belki burada Fransa'da örneğin evi alınması gerektirir diye düşünüyorum. Fransa'da biliyorsunuz özelleştirme olmaları var. Yani Hala bunu soracaktım, yurt dışında bu işler nasıl? Yurt dışında şey, bu işler... E, İtalya'da kaçta tane? 30, 30 tane tek tek post hizmet sağlayıcı var. İtalyanların Avukatlarının e, bilet ekleyen ekleyen posta sahibi olması zorundu. Almanya'da aynı şekilde bir sürü vardı ve hiçbirisi de tekan değil. E, biz de tekansız günler yaşayacağımız güzel şeyler bekliyoruz ama onlar elektronik temsilatı yapmıyorlar. Onlar... Hoşçakalın. Konuşma Taner Bey'e son suyunu alalım. Konuşma Taner Öncelikle faydalı ve doyurucu bilgiler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli katkılarımız oldu. Şimdi evet. benim altyapılarla ilgili soru var. Bu tüccarlık avlu yürürlüğe girmeden önce tasarım için işte, internet sorumluluğu plan gibi teknik mateler nedeniyle önemli çalışmalar yapıyor. Eğer evet. şirket işte internet e, sitesi yapacak, bu nedenle tüm altyapılar alt, alt çalışmalara pazarlaman faaliyetlerine bulun oldum. Daha sonra gelen eleştiriler neticesinde e, denetim etabili şirketler sadece internet zorunluluğundan da çıktı. 2500 kişiye, 2500 şirketeydi. Şimdi bu KEP meselesinde konuşuyoruz, yani insanslar vesaire filan daha ortada henüz bir şey yok olduğunu zaten söylüyorsunuz. E, tekrar bir karar alınarak bu sadece denetim etabili şirketler ancak bu keşi sistemine dendiğinde denmesi mümkün müdür? Böyle bir görüşünüz var mı? E, dendiğinde ne olacak? Bir sürü insan var e, mı? Eskiden tabi şirketler Bazı kapsamdan çıkarttılar. Ben az önce söyledim yani, çok küçük miteş şirketler var. hani ben var Şimdi var yani doğrultusunda yeni kurulmuş şirket bir uygulamayan bir uygulamayan bir uygulamayan bir uygulamayan bir uygulamayan bir uygulamayan ama bizim takip ettiğimiz kadarıyla ne bekletkat tarafından, ne mevzatı gerçekleştiren konusundanlar tarafından hiç böyle bir hareket yok. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz çok teşekkürler sorularınıza da heyecan alalım. <gülüyor> Sağolun. Evet arkadaşlar evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok güzel biz, bir yer verdi gerçekten. Hepiniz kafasına kuşan bilgiler belki biraz olsun bir yere geldi ama tabi biz bu yönetmetten emin memnun olmadığımız için ee, önümüzdeki sene büyük ihtimal tekrar <gülüyor> bu alacağız gibi görünüyor. <gülüyor> örten değer atamış olacak. Tekrar etkinliklerimiz olacak. Mart nisanda birisi ceza olacak, birisi yeni medya hukuku ile ilgili olacak. Bunları duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, takip bölümünde efendim. tekrar çekimimiz geldi. <gülüyor>